Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi ve ve ve min, anfusina, ve min mudlale, ve min Men yudlil, ve Rasul ama بعد feyayib ad Allah itta ve ati'u inna Allah ma alleezine itta kull ve lleezinehum muhsinehum. Kal Allah ve Taala azze ve zel fi kitabihi al kereem. Azzallahi min shaytanir raheem. Bismillahi l Ve ma atakum Rasul fa ve ma ne hakum anhu fanta sadakallâhul Azim Ve kâle Allâhu Teâlâ fî âyetin uhra Estağuzbillah Ya eyyühellezîne âmenû atîullâhe ve atîullâhe ve atîullâresûl ve üllil emri minkum ve in tenâzi'atun fî şey'in feruddûhî ilâllâhi ve ar-resûl ilâ âkhri'l-âye sadakallâhu'l-azîm. Men yutâır rasûl fakat etâallâh sadakallâhul Azim. Evet, okuduğum âyet-i kerimelerde Cenab-ı Hak Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizden neyi yasakladıysa ondan da kaçının buyuruyor. Haşr suresi yedinci ayette. Yine Nisa suresi 59. ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin ve sizden olan ülül emre itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe. Eğer bir anlaşmazlığa düşerseniz o anlaşmazlığa düştüğünüz konuyu Allah'a ve Rasulüne havale edin, onların hakemliğine müracaat edin denilir. Son okuduğum Nisa Suresi 80. ayette de kim Rasul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiş olur buyurulur. Evet, sevgili kardeşler vaazda nasihat eden kardeşimiz dinin bir yönüyle itaat edilecek siyasi merci yönüyle la kısmını ifade etti. Ben de bugün illa kısmını ifade etmeye çalışayım. Yani reddetmemiz, inkar etmemiz, kabul etmememiz, itaat etmememiz gereken otoriteler vardır. Bir de tersine Allah'la birlikte itaat etmemiz istenilen merci vardır. İtaat etmekle mükellef olduğumuz, sorumlu olduğumuz e, makam ve yer vardır. Aslında itaat tümüyle Allah'adır. Allah'ın itaat edin dediklerine Allah'ın izin verdiği ölçüde e, itaat etmekte Allah'a itaattir ki okuduğum ayette kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur deniliyor. Ölçü odur. Kaynak odur. E, mutlak doğru, mutlak yönlendiren, hidayet eden, saptıran kurtuluşun yolunu ifade eden O'dur. O yüzden Kur'an bizim temel kaynağımızdır, ana kaynağımızdır. Ama tek kaynağımız değildir. Çünkü Kur'an Allah Resulü olmadan anlaşılabilse bile uygulanabilme durumu hemen hemen mümkün değildir. Kur'an işin teorisini ifade eder. Sünnet ise işin pratiğini ortaya koyar. Namaz kılın der Kur'an. Nasıl namaz kılınacağını tarif etmez. Onu Rasul'e bırakır. Dolayısıyla Allah'ın namaz kılın emrini uygulayabilmek için Rasul'e tabi olmak, O'nun sünnetini uygulamak mecburiyetimiz vardır. Sünneti reddetmek, Kur'an'ı da belirli oranda reddetmek demektir. Çünkü Kimse e, e, peygamber olmadan Kur'an'ın açılımını, hayata nasıl yansıyacağını, ibadetlerin nasıl icra edileceğini kendisi anlayamaz. Resulü devreden çıkartan insanlar, Resul'den boşalan yeri kendileri doldurmak durumunda olurlar. Yani Kur'an'ı peygamberin açıkladığı gibi değil, kendi açıkladıkları gibi gündeme getirmeye kalkarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki aşırı yaklaşım açısından insanların imtihana tabi tutulup imtihanı kaybettiği bir durumu gösterir. Bu daha Peygamberimizin vefatından kısa zaman sonra da ortaya çıkmıştır. Bir aşırı yüceltici tavır, bir de aşırı indirgemeci tavır. Ee, işte bu iki tavrı da şehadet kelimesindeki ifadeyle biz reddetmiş oluyoruz. Ee, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Öncelikle o bir kuldur. Tanrı değildir. Yarı tanrı değildir. İlahi bir şeyi özelliği yoktur. Aynen bizim gibi bir beşerdir. Kul innema ene beşerun misluküm de ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Yani bir anneye babaya ihtiyacım vardır. Acı bir tarafım acır, efendim dünyada sizin için neler zevk verirse benim içinde benzer şeyler, acılar öyledir. Yani yani Ölürüm, delir, öl, doğarım, yaşarım, ve ölürüm, hastalanırım ve benzeri. Aynen her şeyiyle bizim gibi bir beşer. Peki farkı yok mu? Sıradan aynen bizim gibi mi? İşte ne diyoruz? Abduhu ve sonra ve Rasuluhu. Allah'ın Rasulüdür o. Dolayısıyla bir elçilik görevi vardır peygamberlik misyonu vardır. Yani ona vahiy iner. Bizden farkı Allah'la irtibat olarak ona vahiy gelmesidir. Dolayısıyla sıradanlaştırmak da aşırı yükseltici tavır da bu ifadelere ters düşer. Onu kul olarak kabul etmemiz ama aynı zamanda vahiy alan bir rasul, bir elçi olarak görmemiz gerekir. İşte peygamberi devreden çıkartmak, onun sünnetini önemsememek, Kur'an'ın hayata yansımasını da kendi kafasına göre veya yapmadan da olur anlayışını ortaya koymak demektir. Onun için peygamberin sünnetini bu anlamda ikinci kaynak olan sünneti peygamberi devreden dışarıya çıkartmak, onu kabullenmemek bir kimsenin iman iddiasını boşa çıkartacak kadar önemlidir. Kur'an, Rasûl'e tabi olmayı emrettiği halde onu kabullenmemek, Kur'an'ın hükmünü de kabullenmemek demektir. İşte bu anlayışlar günümüzde mealcilik olarak gündeme gelir yer yer. Peygamberi sadece postacı gibi Kur'an'ı getirdi görevi bitti gibi değerlendirirler ee, onun örnekliğini e, Kuran'ı açıklaması beyan etmesi e, ve e, bizim bizim için e, dinin uygulanma özelliklerini ortaya koymasını kabullenmez bazıları ve bunlar e, sadece Kur'an yeter derken Kur'an'ı da anlaşılmaz hale getirmeye veya uygulanamaz hale getirmeye yönelmiş olurlar. Ee, Tabi peygamberin sözlerinden ziyade esas sünnetidir e, dinin kaynağı olan. Kur'an ve hadisler demiyoruz dinin iki temeli olarak. Kur'an ve sünnet diyoruz. Sünnetle hadis arasında e, tabii ki ciddi manada bir fark vardır. E, hadis derken Peygamberimizin o lafızla, kitaplara geçmiş rivayetler yönüyle e, söylediği zannedilen sözler e, genellikle hadis kabul edilir. Peygamberimizin söylediği kesin olan sözler ise mütevatir hadistir. E, Sünnet ise e, Peygamberimizden bugüne kadar ee Peygamberimizin uyguladığı fiil olarak, eylem olarak yaptıklarının kuşaktan kuşağa tevatür yoluyla bize kadar ulaşan Kur'an'ın açıklaması sadedinde dinin izahı olarak yapılan fiiliyatlardır. Tabi Peygamberimizin her yaptığının sünnet kabul edilmesi yanlışlığının yanında Peygamberimizin sünnetlerinin öyle üç beş tane kadar aza indirgeyip onun din adına yaptıklarını sünnet saymayan bir zihniyet de çok sakat yanlış bir zihniyettir. Dolayısıyla peygamberimizin bazen bir beşer olarak, insan olarak günlük hayatta yaptıkları ibadet kategorisinde sünnet sayılmaz. Söz gelimi onun giydiği elbise, yediği yemekteki malzemeler, kaşık kullanmaması, efendim çorap giymemiş olması veya hanımlarına insan olarak küsmesi, bir sünnet kategorisinde ele alınmaz ama peygamberin sünnetinin öyle birkaç tane işte sakal bırakmak, sofradaki yemekleri temizlemek, namazların önünden sonunda kıldığımız nafileler. Ee, bunun gibi bir de çocukların tabii küçük yaşta erkek çocukların operasyonu. Ee, bunlardan ibaret bir sünnet saymak da peygamberi e, örneklik olarak e, tümüyle yok saymak anlamına gelir. Kur'an'ın izahı sadedinde onun tüm e, Müslümanlara örnek olacak dini anlatan tarzı yaşayışı her şeyiyle bize sünnettir, örnek alınacak bir konudur. Sünnet sadece sünnet değildir, bazen peygamberimizin uygulamaları farzdır. O olmadan farzlar yerine getirilmez. Söz gelimi namazların rekatları, neler okuyacağımız sünnetle tespit edilmiştir ama bunu sünnet deyip geçemezsiniz yani akşam namazını siz dört rekat kılmaya kalkarsanız namazın iptal olacağı kadar, farzı yerine getirmemiş olacak kadar önemli bir hususu terk etmiş olunur. Evet. oryantalistler daha önce, sonra modernist çizgiyle, Müslümanlara da geldiği şekilde şekliyle sünneti önemsemez veya onu tarihi bir mesele olarak ele almaya kalktılar. Buradan yola çıkarak Kur'an'ı bile tarihselcilik ile izah edip onun hükümlerinin günümüzde geçersiz olduğunu Müslümanlara yaymaya çalıştılar. Onun için biz Kur'an'a kulak verip Allah'a itaatin ancak Peygamber'i doğru anlamakla onun e, Kur'an'ı açıklamasının e, prensipleriyle dine yaklaşmamız gerekir. Aşırılıklardan sakınmamız e, ve peygamberin hayatına e, örnek olarak sarılmamız icap eder. Fakat e, bu konularda da ciddi manada tartışmalar, sürtüşmeler, ihtilaflar, e, ciddi manada Müslümanları e, rahat edecek boyutlardadır. Söz gelimi e, sünnetin ne olup olmadığı hadislerin sünnetle ara, a, arasındaki farkı e, ve bazılarına e, hadis inkarcısı denilmesi veya bazılarının tümüyle tüm rivayetleri kutsallaştırıp e, zayıf rivayetleri hatta uydurmaları dinin kaynağı olarak kabul etmeleri ciddi bir problemdir ve bu problemler de insanların birbirlerini tekfir edeceği boyutlarda, çok aşırı boyutlarda ele alınmaktadır. Bir, iman esasları konusunda insanlar inançlarına riayet etmezlerse inkar konusu söz konusu, söz konusu edilebilir. Yani Melekleri kimse ya kabul eder, inanır veya inkar eder. İman esaslarının kabul edilmemesi inkardır. Hadislere iman edilmesi diye bir husus olmaz. Peygambere itaat, Kur'an'ın emridir. Hadislerin çünkü, tekrar edeyim, zayıfları vardır, uydurmaları vardır veya arka planında o rivayetin vürut sebebi vardır. Söz gelimi peygamberimiz bir kumandan olarak, bir aile reisi olarak karşısındaki insanlara emrettiği bir husus vardır. Bütün Müslümanları bağlamayacak rivayetler söz konusudur. Bazen de tekrar edeyim, farz gibi değerlendireceğimiz hususlar vardır. O yüzden her rivayeti hadis kabul etmek ve veya onu dinin merkezine yerleştirmek Hele hele hadis rivayetlerinin ayetleri nesh geçersiz kılacağını düşünmek, şuurlu müvahhit insanlara yakışmayacağını düşündüğümüz husustur. Evet, yani her şeyi sünnet kabul etmek kadar sünnetleri yok saymak veya önemsememek iki aşırılıktır demeye çalıştım. Biz Kur'an'ın izahı sadedinde Allah Resulü'nün uygulamalarını, yaşayışını rehber kabul etmek ve o konuda hiç taviz vermeden Allah Resulü'nü tek önder, tek lider, tek rehber olarak düşünmek onun söylediği kesin olan bir sözü veya uyguladığı kesin olan bir davranışı terk etmeyi Kur'an'ı terk etmek gibi çok büyük bir vebal olarak görmek durumundayız. Ve Peygamber'e benzeteceğimiz ikinci bir şahıs, ikinci bir lider, ikinci bir önder, izinden gideceğimiz ikinci bir şahsiyet olmadığını, Peygamber'e iman etmenin, ona itaat etmek, onun yolunu sürdürmek, onun sevgisine eş değerde başka bir insanı sevmemek anlamlarına geldiğini unutmamak mecburiyetindeyiz. Evet, biz peygamberi Kur'an'ın tanıttığı gibi tanırız ve Kur'an'ı da peygamberimizin tanıttığı gibi tanımaya çalışırız. İhadet kelimesindeki ifadeye hayatımız boyunca bağlı kalmaya gayret ederiz. Rabbim Kur'an'ın ve peygamberin ee, emrettiği hususlara tümüyle riayet eden Kur'an'ı peygamberin anladığı gibi anlamaya ee, ve ee, tabi olmaya çalışan muvahit, şuurlu müminlerden eylesin. Ela inna el kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikul azizül alim. Kema karallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا كُرْيَا الْكُرْآنَ فَاسْتَمِيُوا لَهْ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَوْزُمِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Sadakallahu